Hem miyim, öpme miyim? Onlar kim, biz kimiz? Arap devrimi ve müzik. Hazırlayan bir sınan Necati Sönmez. Merhabalar. Ee, evet yeni bir programın yeni ilk e, haftasında e, e, birlikteyiz. Ben Açık Radyo'da yaklaşık 10 sene önce en son program yapmıştım. Benim için de uzun bir süre sonra e, ilk program, ilk radyoculuk deneyimi olacak. E, programımızın genel çerçevesini aslında e, program ismi veriyor zaten. E, Arap devrimi ve müzik Arap devrimi bütüncül bir devrim olarak alınabilir mi e, tartışılır ama e, bir devrim sürecinin e, belki yüzyıl e, başından beri aslında başlayıp devam eden bir devrim sürecinin bütün Arap dünyasında aşağı yukarı e, benzer e, bir ritim izlediği ya da bu Arap ülkelerinin, yerel e, bir takım gelişmelerin birbirleriyle şişle organik e, etkileşimler içinde olduğunu söylemek mümkün. E, nitekim işte 2010 sonlarında, 2011'de e, başlayan e, süreç böylesine bir dalgaydı. Bir e, Tunus'ta patlayıp e, bütün Arap dünyasını e, kökünden sallayan bir süreçti. E, bu yüzden tekil kullanmakta hiçbir bay, e, bir is yok Arap Devrimi diye. Arap devrimi oldu mu olmadı mı onu da tartışmak pekala mümkün. Arap devriminin ben e, işte e, devam eden bir şey olduğunu e, söyleyip e, bu konuya çok fazla dalmayayım. E, esas programın e, içeriği tabii ki müzik olacak. Yani devrimler üzerinden biraz devrim üzerine konuşsak da e, Arap müziğine biraz yakından bakmaya çalışacağız. Bizim Türkiye'de Arap müziği deyince akla gelen birkaç tane klasik isim vardır. Onların dışında neler var? Özellikle mücadele cephesinde ne tür şarkılar dönüyor? Son dönemde özellikle yeniden yeniden keşfedilen ve tekrar daha yüksek sesle söylenmeye başlayan şarkılar neler? Biraz bunları tanımaya çalışacağız ve bu ilk programın ilk şarkısını Şeyh İmam ile başlatmak ee, benim için kaçınılmaz bir şeydi. Şeyh İmam kim? Ee, Mısır'da bugün müzik yapan hemen herkesin, şöyle diyeyim politik içerikli müzik yapan, yapan hemen herkesin ilham kaynağı, ilham kaynaklarından bir tanesi. Ee, adı Şeyh, soyadı İmam. Ama aslında daha uzun bir ismi var imamlıktan gelip komünistlikten hapis yatma noktasına kadar uzanan bir hayat hikayesi var politik cephede Müzikle tanıştıktan sonra ise müzik dışında herhangi bir şey olmamış, neredeyse hayatını tamamen müziğe adamış kendisi kör görme yani çocuk yaşta bir hastalıktan ötürü zaten yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğmuş ve bu yoksulluğun da getirdiği bir hastalıktan ötürü gözleri körlenmiş hayatını kör olarak geçirmiş Şeyh İmam deyince bir isim daha bir ismi daha anmak gerekiyor Ahmet Fuat Negim Ahmet Fuat Negm hemen hemen bütün Şeyh Hımam şarkılarının sözlerini yazan bir şair. Kendisi halen hayatta ve halen şu anda Mısır'da işte devrimle ilgili tartışmaların göbeğinde televizyonda sık sık görebileceğimiz bir sima. Evet ilk şarkıya hemen vakit kaybetmeden geçmek istiyorum. E, bu şarkıyı seçmemin bir nedeni daha var tabi ki Şeyh Hamdan başlamak dışında Şeyh tonlarca şarkısı var ama neden bu şarkı dersek daha üç gün öncesinde İstanbul'da yaşadığımız Korkunç Polis Şiddeti e, biraz e, bu şarkıyı çağrıştırdı bana bu şarkının anlattığı aslında biraz bizim hikayemiz e, önce bir dinleyelim sonra şarkının içeriğine biraz değiniriz e, şarkının adı e, Şehit Kusurak yani Kasırlarınızı, köşklerinizi inşa edin. Ee, evet, Şeyh İmam'dan geliyor. Şehit Kusurak. <gülüyor> مصانع والسجن بطرح الجنينة ويخمرت جنب المصانع والسجن بطرح الجنينة ويطلق قدابك في الشوارع ويطلق دينك علينا ويطلق قدابك في الشوارع شاهدت أسوراً ع المزارع ع المزارع بينك الدينة و جنب المزارع والسجن مقاح الجنينة و الضلطي لابك بالشوانع و اقفل زنازينك عليك Evet, Şeyh İmam'dan izledik. Şehit Kusurek, köşklerini inşa edersin diye çok kabaca şöyle e, özetleyeyim şarkının içeriğini. Bahçelerimize gelir köşklerini inşa edersin Kasırlarını buradaki ifadeyle Hapishanelerini inşa edersin bahçelik, bahçelik yerleri, hücreleri üstlerimize kaparsın, kilitlersin Ve bütün bunları bizim emeğimizle Bizden yaparsın, bizden çalarak yaparsın Biz dediğimiz işçiler, köylüler ve öğrencileriz Şeklinde giden bir İşçi Köylü Öğrenci şarkısı başta hatırlattığım gibi 1 Mayıs'a gönderme yapmak için seçilebilecek bir şey Şeyh İmam şarkılarından bir tanesi. aslında bugün eee şarkıların çoğunu biraz böyle seçtik. Yani mücadeleye adanmış işçi sınıfının Arap dünyasındaki diyelim mücadelesi için yazılmış, düzülmüş şiirler ve şarkılar şeh İmam'dan çok bahsedeceğiz bu programın ileriki haftalarında adını sık sık duyacaksınız muhtemelen 3-5 programı sadece şeh İmam'a adayarak çalacağız ama bugün öyle bir çeşni sunmak üzere değişik isimlerden değişik şarkılar derledim biraz girizgah babında üzün. bu sezonluk programın sezonluk içeriğine içeriği hakkında azıcık fikir verecek eskilerden biraz yenilerden biraz son dönem genç kuşak şarkıcılardan parçalar seçtim sonrasında biraz daha kronolojik bir seyir izlemeye çalışacağız daha sistematik bir belli programları belli şarkıcılara adayarak bu sefer de daha bilinen Muhtemelen hepimizin adını duyduğu bir isimden daha eskilerden bir parça geliyor. Abdülhalim Hafız. Abdülhalim Hafız Mısır'da yetişmiş ama bütün Arap dünyasının en çok dinlediği seslerden bir tanesi. Sadece dinlediği değil seyrettiği Mısır sinemasının ve aslında Arap sinemasının da en önemli simalarından, oyuncularından bir tanesi. Ondan bir şarkı dinleyeceğiz. İpna, Şebab biz halkız. <gülüyor> الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه مبروكا خلاص السعد هيبقى نصيبه يا حلوت الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه خلاص السعد هيبقى نصيبه مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبك واحنا اخترناك وحنمشي وراءك احنا اخترناك وحنمشي وراءك فاتح باب الحرية يا رئيس يا كبير الهل كنت حيات للنا. احنا بنفرح وانت بتفرح من فرحتنا احنا حياتك وابتساماتك وانت حياتنا احنا بنفرح وانت بتفرح من فرحتنا احنا حياتك وابتساماتك وانت حياتنا احنا بنفرح وانت بتفرح من فرحتنا كل كل ما نكبر قلبك اكبر بمحبتنا كل ما نكبر قلبك اكبر بمحبتنا واحنا اخترناك وحنمشي وراءك احنا اخترناك وحنمشي وراءك فاتح باب الحريه يا ريس يا كبير القلب احنا الشعب احنا الشعب يوم الشعب يوم الشعب يوم الشعب يوم قومنا من لجل ما تظهر شمس هناننا احنا جنودك ايدنا في ايدك مصر امانه اللي بتسهر ما شمس جنودك في مصر تظهر لك لما تظهر شمس هنان احنا بنودك قدنا في ايدك مصر امان بكرا طالنا حيصبح جنة وانت ما انا طالنا حيصبح جنة ما واحنا اخترنا يا احباب الحمي يا رئيس يا كبير المل <تصفيق> ما عدنا هل الهلالك بكرا يا بكرا مشتاق بكرا يا بكرا مشتق نظر السحر جمالك هل وعدنا بايما عدنا هل الهلالك بكرا يا بكرا مشتق نظر السحر جمالك قراط بطلنا في جود عمالنا يحيي أمالك قراط طالنا Zaman yahi amalık ve öpn axtarnak ve Evet, Abdul Halim e, Hafiz söylüyor. E, uzunca bir şarkı biraz, bir yandan alttan çalarken ben kendisine bahsetmek istiyorum. Şarkının adı Ahne <gülüyor> Şab Biz Halkız. E, Abdul Halim Hafiz e, Mısır'ın ve Arap dünyasının en önemli hem oyuncusu hem de şarkıcısı dedik. Şarkıcılarından bir tanesi. Ee, hayat hikayesi, kendisi de çok yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğmuş. Kahire'nin dışında küçük bir e, kenar e, muhitte. Ee, annesiz babasız büyümüş. Hatta annesinin e, doğumdan hemen sonra, kendisini doğurduktan hemen sonra öldüğü, e, babasının da yaklaşık 5 sene sonra yani daha 5 yaşındayken e, tamamen yetim kaldığı e, söylenir. Ee, sonraki hikayesi biraz kül kedisi masalı e, gibi neredeyse e, işte çok erken yaşlarda müzikte tanışıyor 11 yaşında falan e, şarkılar söylemeye başlıyor halka açık e, ve bu bir e, olay sayesinde bir anda ünü e, bütün ülkeyi e, ülkeye ulaşıyor. Başka bir şarkıcının çıkması gereken sanıyorum önemli bir konserde son dakikada bir aksilik oluyor ve Abdülhalim çıkmak durumunda kalıyor. Yani esas sanatçının gelemeyiş ya da hasta oluşu üzerine onu çıkarıyorlar ve oradaki performansıyla bir anda müthiş bir sempati topluyor. Ondan sonraki süreç zaten hem sinemada hem müzikte uzun bir dönem. Yaklaşık ölümüne kadar sanıyorum 70'lerin sonunda 30-20 yıl en az sürecek hatta 30 yıla yakın bir kariyer döneminde binlerce şarkısı dilden deli dolaşan bir isim. Halim Hafız. Dolayısıyla onu bir devrim şarkıcısı olarak anmak belki kişi olarak zor daha çok aşk şarkıları e, söylemiş işte birçok sop opera tarzı televizyon e, dizilerinde de oynamış ama e, bu tarz e, şeyleri de az değil e, Vatan yurt sevgisi aşılayan şarkıları da az değil e, bunu bu da bu, dinlediğim şarkıda bunlardan bir tanesiydi e, Mısır'da şöyle bir süreç yaşanıyor sanıyorum 2011 devriminden sonra 2000 başında mübarek indirilmesi ile başlayan ve halen devam eden süreç içinde pek çok eski müzisyen yeniden keşfedilmeye ya da eskiden yasaklı olan hiçbir yerde çalınmayan doğal olarak çalınmayan müzisyenler, bir anda hem biraz internetin, YouTube'un vesairenin sayesinde e, hızla yayılmaya başladı. E, en başta şarkısını çaldığımız ve adını andığım Şeyh İmam da e, bunlardan bir tanesiydi nitekim. Şeyh İmam'ın hiçbir kayıtlı hiçbir albümü yok resmi olarak ama yüzlerce şarkısı elden ele dolaşır. Bu, bu şarkıların hepsi hemen hemen. İki ana konser dışında yani bilinen iki konseri var oradaki kayıtlar dışında bütün müzikler burada çalacağımız pek çok şarkısı da evlerde amatör şartlarda kaydedilmiş kasete kaydedilmiş şarkılar üstelik gizlice kaydedilmiş yani evlerde böyle buluşmalarda siyasi toplantılarda falan. ...söylediği şarkıları ev sahipleri kaydediyor ve elden ele daha sonra hızla çoğaltılıyor bu kasetler. O dönemde bu şekilde yayılıyorlar. Şimdi ise e, internet sayesinde artık her yerden bulunabiliyor. Yeni e, kuşak müzisyenler de e, bu şarkıları alıp e, kendi tarzları içinde eritiyorlar. E, bunun birçok bir çok örneğini e, dinleyeceğiz. İlerki e, dönemde. Yani Şeyh bir şarkısını alıp hip hop'a çeviren mesela bir e, çok insan var yeni e, kuşak müzisyenler arasında. E, şu an Mısır, e, Mısır'ın devrim sonrası diyelim kuşağı, müzisyen kuşakları içinde en bilinen isimlerden birinden bir parça dinletmek istiyorum. E, Yusra Al-Havari. Yusra... E, Oldukça genç bir şarkıcı özellikle şimdiki Kahire'nin ortamını baskıcı e, halini anlatan yani bu devrim sonrasında yaşanan süreç aslında e, devam eden o baskıyı dile getirdiği bir şarkı. E, Kahire'de şöyle merkezinde şöyle bir durum var şu anda belli sokaklar özellikle kritik yerlere açılan devlet binalarına mesela İçişleri Bakanlığı'na ki gösterilerin en önemli hedefi o çıkan bütün sokaklar duvarla kapatılmış durumda yani bir anda o belki bu Tarif ettiğim şeyi ancak üç gün öncesinin 1 Mayıs İstanbul'undan e, tahayyül hata, edebilirsiniz. İstiklal Caddesi'nde kurulan barikatları vesaire düşünün. E, bunun betondan duvar olduğunu düşünün. Ee, sokağın orta yerinde bir duvar Karşı tarafa geçmeyi e, imkansız kılan bir duvar Karşı tarafta, öbür tarafta yaşayan bir takım insanların bu tarafa geçmesi için Bir mahallenin öbür ucundan dolaşması vesaire Gerekiyor. Şimdi bu durumu, bu absürt Durumu anlatan ve bunu TİA alan bir şarkı dinleyeceğiz Yusra El Havari'den El Sur, Duvar السور قدام اللي باني وإفراق الغلبان وعمل فيفي و إفراق الغلبان وعمل فيفي عالسور واللي بني واللي مالي واللي بيحمي عالسور واللي بني الراجل عمل فيفي راجل غلبان بيبي بيبي واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي Yusra'l-Havari, Al-Sur Duvar adlı şarkıyı söyledi. Kendi yazdığı ve söylediği bir şarkıydı. O şarkıdan önce bahsettiğim şu anda Kahire'de belli sokaklarda... ...geçişi kapatan ve şeyi koruyan hükümet binalarını korumak için yapılmış duvarları bina edenleri inşa edenleri, koruyanları vesaire sayıp sayan saydıran bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Bunun klibini izlerseniz orada oldukça da hoş bir YouTube'da bir klibi var. Klibin sonunda hatta duvarın önünde çekilmiş ve duvarı koruyan bir tane bekçi ya da sivil polis gibi birisi ekibi kovalıyor. Klibin sonunda böyle bir Ekstra görüntü izliyoruz. Yusra'l-Havari'den yine ileriki programlarda daha çok şarkı çalacağımızı sanıyorum. Ee, biraz Mısır'ın dışına Tunus'a gidelim. Ee, bildiğiniz gibi bu son dalga devrim. Şunu baştan söylemek gerekiyor. Ee, Arap devrimleri ya da Mısır'daki, Tunus'taki herhangi başka Bahreyn e, Ürdün vesairedeki kalkışmalar e, bir günden bir güne olmadı. Yani bir geceli de pat e, patlayan e, olaylar değildi. Tabii ki onları tetikleyen olay ve bizim çok iyi bildiğimiz genellikle medyada çok sık söz edilen e, belli e, tetikleyici olaylar var. Ama esas çok uzun bir birikimin üzerine ...gelmiş, ee, onun üzerine inşa edilmiş bir e, hamle e, olarak görmek lazım. Bu tetikleyici e, e, olaylardan bir tanesi Tunus'ta olmuştu. En önemlisi ve belki e, bu sü yeni süreci başlatan e, ilk şeydi. 2010 Aralık'ında, yanılmıyorsam 17 Aralık 2010'da e, bildiğimiz gibi Muhammed Buzizi isimli bir seyyar satıcı işte kendi tezgahına el koyan zabıtaları ve polisleri protesto etmek için kendini yakmıştı. Uzun bir koma döneminden sonra Ocak ayının başında, yani yaklaşık birkaç hafta sonrasında ölmüştü. Hatta ölmeden önce Tunus, o zamanki tüm Tunus devlet başkanı Bin Ali hastanede ziyaretine gelmişti. Ee, bu ölümünden hemen bir hafta sonrasında da ülkeyi e, yani Muhammed Buz, Buziz'in e, ölümünden bir hafta sonrasında falan ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı o devlet başkanı. E, bu e, yakma olayı e, birçok şeyin başlangıcı oldu. Ondan sonrasında e, Şubat ayında e, daha doğrusu Ocak sonunda 25 Ocak'ta e, Mısır'da olaylar patladı 25 Ocak bir çağrı, bir sokağa çağrı, çıkma çağrısı ile başlayıp 18 gün denen süreç sonrasında mübarekinde iktidardan düşmesiyle sonuçlanan bir, bir devrim de Kahire'de yaşandı. Daha doğrusu Mısır'da pek çok ülkede. Evet, Tunus'ta dönmüşken Tunus'tan bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Tümdü. Yine yeni kuşak müzisyenlerden birisi. Bediyan Buhrizi esas ismi ama kendisi Nisatu, Nisatu takma adıyla sahnelere çıkıyor. Ondan geliyor Bladi, Yurdum. Nis Satu'dan, asıl adıyla Bedia Buhrizi'den dinledik. Bladi, memleketim diye çevirelim isterseniz ya da yurdum, vatanım ee, adı üstünde memleketine adanmış bir şarkı. Tunus'tayız. Tunus bildiğimiz gibi küçük bir ülke ama işte Arap devrimi, şu anda Arap devrimi ben ısrarla bahar kelimesini kullanmama, kullanmaktan kaçınıyorum. E, bu son kullanışım olacak. E, Arap devrimleri dediğimiz e, çalkaltının büyük bir e, dalgalanmanın diyelim e, başladığı yerde Tunus. Küçük bir ülke olmasına rağmen... E, Tunus'taki bütün gösteriler sırasında adı çok sık dolaşan... ...işte yine YouTube YouTube'a vesaire sık sık şarkıları düşen bir isim daha vardı. Emel Maslusi. Emel Maslusi yine genç kuşak müzisyenlerden bir tanesi. Ve demin çaldığım Nisatu gibi... Ün, yani ünü ve e, dinleyici kitlesi sadece Tunus veya Arap ülkeleriyle sınırlı olmayan birisi. E, bu e, müzisyenlerin ikisi de aslında bir süredir Paris'te yaşıyor ya da Paris Tunus arasında e, bir hayat kurmuş müzisyenler. Amal Madduti de Paris'e yerleşmiş bir şarkıcı ama e, son dönemde adını hep devrimle birlikte andık. Şimdi dinleyeceğimiz şarkısı da e, neredeyse biraz abartmak bahasına söyleyelim, devrimin marşı haline gelmiş. Yani devrimde en çok dillendirilen şarkılardan bir tanesi, gösterilerde pardon, en çok dillendirilen şarkılardan bir tanesi olmuş. Yine Tunus'a dair bir methiye ama yoksul Tunus'a yazılmış bir şarkı. Ya Tunis ya Meskini, Ey Tunus, Ey Yoksul Ülkem. حليل في <تصفيق> أحرام والأحرام في أحلام. هقولي على حلم تتعود كل يوم. حليل في أحرام والأحرام في أحلام. لسفي أحنا شاو لسفي أنا مين؟ أحنا شت عفف عفف عفف عفف عن مين؟ لسفي أحنا شاو لسفي أنا مين؟ أحنا شت عفف عفف عفف عفف عن Tamamen Maslou siten ya Yatun ya Buradaki meskin, miskin bildiğimiz Türkiye'de, Türkçe'deki miskin ama yoksul anlamında Arapça'da. Ee, Açık radyoda onlar biz biz kimiz? Onlar kim biz kimiz? Programındayız. Programın ilk e, bu sezonki e, ilk programı yapıyoruz. Ee, ben araya hemen bir anons da yapmış olayım. Ee, bütün bu şarkıları buradan telaffuz e, etmek e, kolay ama eğer merak edip arayacak, dinlemek isteyecekler için... E, ...bu track listleri bir koyacak bir blog, e, blogum var. E, programın kendisini de oraya yüklemeye çalışacağım. Onun adresini söyleyeyim şimdiden unutmadan. Sound Sound of Arab Revolution İngilizce olarak Sound of Arab Revolution nokta ee, bundan sonraki senin geçmiş programları buraya koymaya ve en azından şarkı listesini buraya koymaya çalışacağım meraklılar için ee, evet Tunus'tan diğer Arap ülkelerine biraz ee, önce şunu söylemek istiyorum ee, içimde kalmasın bu e, birkaç yani 2011'deki e, devrim sürecinden itibaren çok sık gündeme gelen bir e, tartışma var Türkiye'nin Arap ülkelerine model olup olamayacağı gibi bir tartışma e, bu e, Abes bir tartışma bana sıralarsanız ama yani Türkiye'yi model olarak gösterme gibi bir e, politika var özellikle e, dünya işte konjonktürü açısından Batı'daki bir takım politik karar alıcıların e, ağzından sürekli dilden düşmeyin bir model lafı var. Ben e, doğrusu bütün bu e, süreci Son örnek olarak da 1 Mayıs'taki görüntülere bakarak e, Yani mesela Mısır'daki 1 Mayıs kutlamasını oradaydım 3 gün önce Gayrede e, gayet sakin ve e, şenlikli bir 1 Mayıs kutlaması Çok büyük bir katılımı yoktu Çok fazla kanıksanmış bir gün aslında e, izin bir, izinli bir gün Ve e, 50 yıldır tam 50 yıldır 63'ten beri resmi olarak tatil daha önce işte devlet büyüklerinde katıldığı kutlamalar vesaire yapılıyor. Nasır döneminden bir tür sosyalist bir gelenek olarak kalmış bir gün, bir Mayıs. Diğer Arap ülkelerindeki kutlamalar vesaire Türkiye'dekiyle karşılaştırdığınızda aslında Arap dünyasının birçok bakımı yani en azından demokrasi anlayışı bakımından belli noktalarda Türkiye'ye pekadan model olabileceğini söylemek mümkün. Ee, 1 Mayıs evet 1 Mayıs'tan açılmışken aslında enternasyoneli ben en baştan beri çalmak istiyorum şimdi tam yeridir enternasyonelin ee, her dilde bir karşılığı var ee, Arapçasını muhtemelen hiç dinlememişsinizdir ee, sanıyorum bu kayıt Lübnan'da yapılmış ama emin değilim ee, sonuçta bütün Arap ülkesinde kullanılan versiyonu e, zaten Fusha Arapçası yani bütün Arapların ortak kullandığı bir e, aksan. E, evet, e, enternasyonları dinliyoruz. <gülüyor> İnternasyonel Marşı'nın Arapçasını dinledik. E, Açık Radyo'da Onlar Kim Biz Kimiz programındayız. E, Arap devrimleri, devrim müzikleri çaldığımız programdayız. Bugüne özel olarak da daha çok mücadele ve e, işçi, köylü, öğrenci e, temalı şarkılar çalıyoruz. E, geçtiğimiz bir Mayıs vesilesiyle. Enternasyonel Tunus'ta dolaştık. Enternasyonel, bütün Arap Dünyası'nda çalınan Enternasyonel Marşı'nı dinledik. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Mısır'la başlamıştık. Yine Mısır'a dönelim. Ve yine Şeyh dönelim. Şeyh açtığımız programımızı Şeyh kapatalım. Ee, bu programın aynı zamanda e, jingle e, müziğine, e, müziğine e, kullandığım e, şarkı bu. E, uzunca bir şarkı en azından bir kısmını şimdi belki daha sonra tamamını dinleriz. E, programın adını da aldığı şarkı aynı zamanda Humamin... Ee, ehnamin e, biz kimiz e, onlar kim biz kimiz onlar dediği e, şarkının sözlerinde de e, çok sık tekrarlanan tekrarlandığı gibi taslif bir tür taslif var onlar hükmedenler ee, ezenler bizler ezilenler hükmedilenler Onlar e, köşklerde oturur biz e, bir odada sekiz kişi sıkışırız Onlar uçakla seyahat eder biz otobüslerde ölür gideriz gibisi, gibisine devam eden bir e, şiiri var şarkının e, Bu programın bütün temasını da özetlediği için ve bana kalırsa aslında bütün bir e, sınıf e, yani sınıfsal e, analizini e, bir şarkıyla, sınıfsal e, sınıflar arası mücadelenin analizini e, bir şarkıya indirgediği için çok önemsediğim, çok da sevdiğim bir şarkı. E, evet, o şarkının en azından başından bir bölüm dinliyoruz. Şeyh İmam söylüyor. Hummamin vehnamin. Hummamin vehnamin. hema el umara ve sultan hema el mal ve hukum maahum ve el fuqara el mahkumin hazer fazer saghal Evet şarkının başında sözlerini şiir gibi okuyor ondan sonra şarkıya geçiyor ee, dediğim gibi şarkının temeli onlar kim, biz kimiz, onlar hükmedenler, biz hükmedinlenleriz. Fazr, fazr, şakal şuf min fi ne şuf min شغل مخك شوف من فينا بياحكم من حذر فذر شغل مخك شوف من فينا بياحكم من إحنا مين وهم مين إحنا الفاعل البنايين إحنا مين وهم مين إحنا الفاعل البنايين إحنا السنة واحنا الفرد واحنا الناس بيتل و العرض إحنا السنة واحنا الفرد واحنا الناس بيت İtner tüm hazır fazır şengel muhak hazır fazır şengel muhak من عفيتنا تقوم من الأرض وعرقنا يحطر بس طبعا حزر فزر شغل مخك شوف من فينا بيخدم بيختمين حزر فزر شغل مخك شوف من فينا بيخدم بيختمين هم أمين واحنا أمين هم من عبرى Biz ne söylenir Metnaya? Çok Hımmemin, oh <hums öpmemin, şغل boktan <sharp Clyde> Evet programı Şehimaman e, Humamin İpnamin şarkısıyla kapatıyoruz e, programda aynı zamanda programa şarkısı e, ismini veren şarkı bu onlar kim biz kimiz e, bu ilk programı e, ben izin verirseniz 1 Mayıs'ta ee, polis şiddetine maruz kalan e, Dilan'a e, ve bir gözünü kaybeden İbrahim'e hatta polis şiddetinin diğer bütün kurbanlarına adamak istiyorum. Ee, evet teknik masada arkadaşım Mert Öztekin'le beraber hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Gelecek hafta buluşmak üzere. <gülüyor> فزر شغل المخ شوف مين فينا بيقتل مين Hazırlayan misin? Hecatı söylersin. Hazır, hazır, şakal muhak,